Çok değerli dinleyiciler, bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz, günleriniz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek, her zaman olduğu gibi sohbetimize Efendiler Efendisi'nin Sallallahu aleyhi ve sellemin Hadisi şerifiyle başlıyoruz Değerli dinleyiciler Ebu Hureyre'nin Radiyallahu an Rivayetine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam Şöyle buyurmuştur Sadaka Malı eksiltmez. Affeden kulun ise Allah şeref ve değerini arttırır. Allah için alçak gönüllülük gösteren bir kul yoktur. Allah onun derecesini yükseltmesin. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Allah Resulü sadaka malı eksiltmez buyuruyor. Affeden kulun ise Allah şerefe değerini arttırır. Allah için alçak gönüllülük gösteren bir kul yoktur. Allah onun derecesini yükseltmesin buyurmuş Nebiler Nebisi. Yine Sehl bin Muaz bin Esed el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kim bir mümini bir münafığın şerrinden korursa kıyamet gününde Allah ona vücudunu cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim bir Müslümanı kötülemek maksadıyla ona laf atarsa söylediği sözü ispat edinceye kadar Allah onu cehennem köprüsü üzerinde tutar.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 Buyurmuş Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Geldik Bugünkü öykümüze Bugünkü öykümüzün adı Yükseliş Siyah tenli bir çocuk Bayram yerinde Gezinip duran yaşlı bir satıcının Elindeki balonları seyre koyulmuştu Her renkten ve her biçimden yüzlerce balon kendisi gibi bütün çocukların yüreğini hoplatıyordu. Baloncu müşterinin beğendiği kırmızı bir balonu diğerlerinden ayırmaya çalışırken elinden kaçırıverdi. Balon uzunca ipiyle sağa sola sallanarak göğe doğru yükseliyor ve herkes balon... ''Balon'' diye bağırarak onu birbirine gösteriyordu. Çocuk yükselen balonu dikkatle takip etti ve onu gözden kaybetmek üzereyken, bu sefer yeşil renkli bir balonun havalandığını gördü. Akıllı bir adam olan satıcı, elinden kaçan ilk balonun bütün dikkatleri topladığını fark etmiş ve iyi bir reklam olacağını düşündüğünden, İkincisini bıraktıktan hemen sonra sarı renklisini de çözmüştü. Siyah tenli çocuk art arda yükselen renkli balonları büyük bir hayranlıkla seyretti. Ve artık onları göremez hale geldiğinde ülkek adımlarla satıcının yanına sokularak. Baloncu amca dedi. Acaba bir de siyah renkli balon bıraksaydınız Diğerleri gibi yükselir miydi? Yaşlı adam küçük çocuğun ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Onun esmer yanaklarına bir öpücük kondurup siyah bir balonu gökyüzüne bırakırken bu balon belki de diğerlerini geçer yavrum dedi. Çünkü bizler gibi balonları da yükselten şey dışlarındaki renk değil, ...içlerindeki cevherdir... Ceset insan için bir elbise, esas o insanı insan yapan, o insanı yükselten, yücelten o cesedin vücudun elbise olarak giydirildiği ruhtur, kalptir. Maalesef bugün Dünyada söz sahibi süper güç olan Bir devletin içinde Hala siyah beyaz Veya zenci meselesi halledilememiş Siyah olma beyaz olma meselesi hala çözülememiş. Ve şu anda zenciler, siyahlar o ülkede ikinci sınıf muamelesi görmekte. Hatta meşhur Müslüman boksör Muhammed Ali Klay hayatının o ilk kazanmış olduğu şampiyonluğunda bu şampiyonluğu kutlamak için bir lokantaya gider hatırladığım kadarıyla lokantada garson gelir beyefendi burada siyahlara zencilere yemek verilmemektedir servis yapılmamaktadır cevabını alır ve sonrasında çok ciddi bir tenakuza düşer ve bir arayışa geçer. Ben öyle bir din bulmalıyım ki insanların rengine bakmadan ırkına bakmadan diline bakmadan hatta Yunus'un ifadesiyle dinine de bakmadan yaratılanı yaratandan ötürü sevme duygu ve düşüncesiyle insana İnsan değer veren bir din bulmalıyım der ve araştırmasının neticesinde İslamı bulur. İslamdır ki insanı insan olduğu için değer verir. İslamdır ki renginden dolayı değil, ırkından dolayı değil, dilinden dolayı değil, şeklinden, şema elbisesinden dolayı değil. Hani Yunus ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm diyor ya. İnsanı insan olduğu için seven değer veren. İslam dini 1430 sene önce insanlığın problemlerini çözmek için gönderilen yegane din ve bütün insanların problemlerine yetecek kapasitede olan İlahi bir sistemdir Hani Mehmet Akif Bir gece şiirinde Sırtlanları geçmişti Beşer yırtıcılıkta Dişsiz mi bir insan Onu kardeşleri yerdi diyor O dönemde Fevza Bütün afakı sarmıştı zeminin Bütün afakın Sarıldığı her tarafın iftiraklarla ayrılıklarla karmaşa olduğu bir dönemde Allah Resulü elinde Kur'an'la İslam'la insanlığın bütün problemlerini halleden kıyamete kadar hatta kıyametten sonra bile insanlığın derdine derman olan bir hekim edasıyla insanların hastalığını tedavi için gönderilen manevi bir hekimdir. Onun için şu 20. asırda mimsiz medeniyet dediği akifin tek dişi kalmış canavar dediği şu medeniyet asrında insanların kılığına, kıyafetine göre insanların başörtüsüne göre insanların taşıdığı inanca göre insanların duygu ve düşüncesine göre İnsanları bazı haklarından, hukuklarından mahrum edenler, bundan 1400 sene önce gelen İslam'dan, Kur'an'dan habersiz, cahillerle, o inatçı kafir ve müşriklerle aynı safı paylaşan veya aynı tavrı gösteren insanlar ve maalesef İslam'dan Kur'an'dan nasip sizlerdir diyesi geliyor insanın. Onun için nasıl ki bizler insanın dışına değil, şekline, şemailine değil, ırkına, rengine, diline, dinine değil, insanı İnsan olarak Sevmemiz gerekir Değerli dinleyiciler Çünkü insan Allah'ın bir mucizesi Harika bir varlık Evet Yine Sizlere Sizlere Üstadın hayatından kısa bir kesit arz etmek istiyorum İhlası en saf kulluk gören üstadımız Manevi kirlerden uzak durmaya ne kadar itina gösteriyorsa Maddi temizliğe de o kadar itina gösteriyordu İçini temiz tutan dışını da temiz tutardı ...ve tutmalıydı. Değerli dinleyenler... ...insan eski giyebilir. Hoş şimdi... ...yamalıklı... ...yırtık pırtık yemek moda oldu ya... ...insanlar moda diye giyiyor ya... ...biz onu kastetmiyoruz. İnsan yamalıklı giyebilir. İnsan... ...şurada burada amele işçi olabilir... Bunun ne ayıp sanacak, ne de hor vakir bakılacak bir yön yoktur. Ama mümin, Müslüman temiz olmalı, eski de giyse, yamalı da giyse, mümin temiz olmaya gayret etmeli. Bazen camilerde şahit oluyoruz, olanlar ifade ediyor. ''Adam bir öndeki insanın çorabının kokusundan namazı nasıl bitirdiğimi anlayamadım.'' diyor. ''Veya ıslak ıslak ayakkabısını giymiş, o ayakkabısının içindeki o kokuyla caminin halısına basmış.'' ''Başka birisi de onun bastığı yere sonrasında son sünnette sünnette secde edince, ''Yahu caminin halısının kokusundan burnum düştü.'' diyor. Şimdi değerli müminler. Mümin temiz insan demek. Ne olursak olalım. Çorapla namaz kılmak farz değil. Eğer çorabımız kirliyse, kokuyorsa, başkasını rahatsız ediyorsa çorabımızı ayakkabımızın içerisine koyu veririz. Çorapsız kılarız. Bizim her halimizden Bakan insanlar Rahatsız olmamalı Olmak şöyle dursun Halimize bakan insanlar Halimize imrenmeli Bunun için Hele hele bir de Şu camilerde Veya meclislerde Sohbet meclislerinde Zikir meclislerinde Bir de cep telefonu Denen bir facia var ki Allah'ın huzuruna gidiyoruz Allah'ın huzuruna çıktığımızda bizi Allah'la irtibatımızı engelleyecek, o irtibatımızı kesecek her türlü sebeplerden arınmamız lazım. Tam cemaat namaza duruyor. Hele hele bir de şimdi cep telefon seslerinin değişik envai türlü müziği var. Geçen bir dostumun ifade ettiği gibi tam diyor namaza durduk. Bir baktık gidiyor bir takımın Marşı müzik olarak Telefonda çalıyor Biz diyor sanki camide değil de Bir statta Maçta tezahürat yapan Seyircilerin konumuna geldik Namaza ne huşu kaldı ne de hudu kaldı Diyor Değerli dinleyiciler Allah'ın huzuruna çıkarken Neyin huzuruna Çıktığımızı bilmek lazım Yahu Anamız bizi cep telefonuyla mı doğurdu Girerken kapatırsın Dünyanın sonu değil ya Kıyamet kopmaz ya Hiç değilse Ne kendi huzurun bozulur Ne de başkasının huzurunu bozarsın Halbuki Cemaat safa durduğu zaman Cemaate yetişmek için bile olsa Koşarak patküt patküt patküt Gürültü yaparak cemaate yetişmek Mekruh Tavsiye edilmiyor Yavaş yavaş ağır ağır geleceksin. Gürültüyle cemaatin huzurunu bozmayacaksın. Şimdi bu noktadan bizler gerek vakit namazlarında gerek cuma namazlarında. Gerekse sohbet meclislerinde veya sohbetlerin yapıldığı bir taziye meclisi de olabilir. Bir zikir meclisi de olabilir. İnsanlar şu cep telefonlarına hakim olabilirler. Veya oranın sükunetini bozacak, huzurunu bozacak, huşusunu bozacak her türlü engeli ortadan kaldırmaları lazım. Bu işin bir yönü. Bir diğer yönü de bizler kalbi olarak Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman onun huzurunda olma şuurunu kalbimize, aklımıza hissettirmemiz lazım. İşte içini temiz tutan dışını da temiz tutardı ve tutmalıydı. İsmi Azam'a dair neşrettiği 30. lemanın birinci nüktesinde ismi Kuddüs'ü anlatıyor, Cenab-ı Hakk'ın kainat fabrikasının ve dünya misafirhanesinin ne derece kirsiz, bulaşıksız, ufunetsiz olduğunu nazarlara veriyordu. Evet, daima işleyip boşalan bir fabrika, bir han, Çabuk kirlenir, atıklar, kokuşmalar olurdu. Kainat çok işlek bir fabrika olmasına rağmen, O kadar parlak, temiz, duru, hoş kokuluydı ki, Büyüklüğü ölçüsünde temizliğine dikkat edildiği görülüyordu. Yıldızlar, peykler, dağlar büyüklüğündeki enkazlarını semaya attıkları halde, Kimsenin başı yarılmamış, Göklerin simasında kire toza rastlanmamıştı. Zemin öylesine süpürülüyor ve yıkanıyordu ki, Bitki, hayvan, böcek ve mikroorganizma taifelerinin, Milyarlarca efradının ölüp dirilmeleri birbirini takip etmesine rağmen, Nezahet ve nezafet yüksekliğinden insanlar hayran kalıyor, Bütün bu güzelliklere aşık oluyordu. Koca arzın kanatları, bir kuşun kanatları gibi temizleniyor, hava zeminin yüzüne konan tozu toprağa süpürüyor, bulut süngeri su serperek siliyordu. O emri göz kapakları, gözleri, sinekler kanatlarını temizlemek için dinliyordu. Zereler o emre itaatlerinden, izlerini, yollarını takip ediyor, bir yerde lüzumsuz birikmiyorlardı. Nefes kanı, Al yuvarlar ve ak yuvarlar hücreleri kirlerinden arındırıyordu. İnsan bu nezahetle ve nezafet kanununun dışında kalamazdı. Allah katında hak din olan İslam'ın hal ilmi bundan ötürü temizlik bahsiyle başlıyordu. Üstadımız meseleye o denli çaplı bakıyor ve kainatın en nazenin misafiri olan insanın bu ahenge ayak uydurması gerektiğini haliyle ders veriyordu. Mahlukatın en şereflisi halifelik şanına ve urbasına yakışır yaşamalıydı. Ne var ki çağının insanının ve özellikle İslam dünyasında yaşayan halkların bu mevzuda da başarılı bir imtihan verdiği söylenemezdi. Model hayat güzel örnek olarak yine dersini veriyordu. Değerli dinleyiciler İçinde bulunduğunuz vazife veya memuriyet veya şu bu. Onun haricinde bizler Allah'ın emirlerini yerine getirirken, yasaklarından kaçınırken bundan ıkılma sıkılma değil, utanma değil. göğüsümüzü gere gere o Allah'ın emrini yerine getirme gururu, şuuru ve huzuru içerisinde. Onun verdiği mutlulukla biz Rabbimiz böyle emrettiği için diyerek hiçbir zaman ıkılmayalım, sıkılmayalım, utanmayalım. Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde utanılacak bir şey var mı yahu? Ve bu konuda da çok duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Değerli dinleyenler. İnsan bu nezahet ve nezafet kanununun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 Hangisi yıkanacak olduğunu anlayamazdık Çoğu zaman tereddüde düşerdik Haftada bir yıkanırdı Çamaşırlarını sık sık değiştirir Fazla elbise bulundurmazdı Aynı ahvali Birincilerin birincisi Hulusi ağabey de fark etmişti Hazreti Üstad Temizliğe çok dikkat ederdi Her zaman Bilhassa iken Üst üste iki çorap giyerdi Namaza duracağı esnada Üstteki çorabı çıkarır ondan sonra namaza dururdu Daha sonraki hayatında ise çorabı çıkarıyor Çorapsız olarak namaza duruyordu Şafii mezhebinde çıplak ayakla namaza durmak sünnettir Çocuk taziyesi Yaka Mercan ailesinin iki buçuk yaşındaki oğulları Zekai'nin vefatı üzerine yazılmıştı Mehmet Tevfik Yaka Mercan Bey'in eşi Hafız ve Hattat bir hanımefendiydi Erenköy'de hoca anne diye anılırdı. Kastamonu'daki evleri Bediüzzaman hazretlerine yakındı. Hanımefendi üstadımızın çamaşırlarını yıkamak şerefine ermişti. Hoca anne kendisine yıkanmak üzere gelen çamaşırların çok temiz olduğunu ve misk gibi koktuğunu ifade ediyordu. Ceylan Çalışkan ağabeyin amcası Hasan Çalışkan'ın oğlu Mehmet Zeki Çalışkan ağabey, Üstadın çamaşırlarını yıkanması için amcası Osman çalışkanın evine götürüyordu. Yolda burnuna gül kokuları gelince elindeki sepeti yere boşalttı. Çamaşırların temizliğinden ötürü hayretler içinde kaldı. Hadiseyi kirli diye götürdüğüm çamaşırlar mis gibi gül kokuyordu sözleriyle özetliyordu. İnsanları ...hayranlık ve hayret içerisinde bırakan bir temizlik hassasiyeti vardı. İçinin duruluğu dışına aksetmişti. Tertemiz dinin tertemiz talebeleri öyle olmalıydı. Öyle olmalıydılar ki... ...insanlar bu nezahet ancak içteki nezahetin eseridir diyerek... ...düşünüp şadırvanlara, ellere yüzlere bakıp hidayete ersinler. Bu kadarı bile kimilerine yetsin... Aydın nasiyelerinde nur olsun. Hafız Nuri Güven'in tespitleri de çok hoş ve doğruydu. Ben inanıyorum ki dünyada ondan daha temiz bir insan yoktur. Ondan daha temiz bir insan görmedim ben. Dünyadaki miskleri onun gibi değildir. O daha da güzel ve temizdi. Evine girdiğiniz zaman mis gibi bir koku sizi sarardı. Tertemiz bir davanın temsil ve tebliğ Müslümanı pırıl pırıl haliyle etrafının hayranlık ve takdirini kazanmalıydı. Elhak üstadımıza dünyada ondan daha temiz bir insan yoktur tarifi çok da yakışıyordu. Veli Işık Kalyoncu üstadımıza tarihçe hayatın afyon hayatı ile ilgili formalarını Sait Özdemir ağabeyden alarak götürmüştü. O günlerde Tahsin Tola ağabeyin Ankara'daki evinde kitapların basılması ile ilgili çalışmalar vardı. Görüşme Emirdağ'daki evde gerçekleşmişti. Odada bir parça kilimden başka bir sergi yoktu. Kalyoncunun yerdeki bembeyaz ve tertemiz tahtalar dikkatini çekmişti. Yediğinde, içtiğinde, kullandığı tabaklarda ve abdest suyunda da aynı hassasiyeti gösterirdi. Bayram Yüksel ağabeyi dinleyelim. Yemeklerde kullandığı kaplarına çok dikkat ederdi. Mesela biz kendi yemek ve çaydanlığımızın kapağını ters koymuş olsak veya kaşığımızı yere koysak, Üstadımız da görse darılır, kendine bakmayan bana bakamaz derdi. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor sorusu ile o baldan tatlı ve akıcı meyve isalesinin yazılmasının vesilelerinden olan ve önce hukuku üstad gelir ihtarına, tam muafık hareketle sadıkane hizmet eden Abdullah Yeğin ağabeyimiz anlatıyor. Her gün veya gün aşırı bir çanak yoğurt aldırırdı. Topraktan bir çanak 25 kuruşaydı. Ağzı örtülü gelmezse ondan yemiyordu. Hem ekmekten bir avucu ile ne kadar koparabilirse o kadar yerdi. Bazen onu da yemiyordu. Ekmek fırından ve kapalı yerden alınırdı. Açıktaki ekmekten aldırmaz ve ondan yemezdi. Bir bez torba içerisinde çarşıdan gelir ve daima kapalı kalırdı. İbreye koyduğu suya gösterdiği hassasiyeti de Hasan Akyol'dan dinleyelim. Üstad, ibreye su koyduğu zaman 4-5 defa çalkalardı. Yeni suyu doldurup boşaltırdı, ondan sonra suyu koyar abdest almaya başlardı. Bu hali de dinindendi. Zira o her şeyi dini için seviyor, onun için yaşıyordu. Müslümanlar kendi adab anlayışlarının gereğini yerine getirseler, besin hijyeni ve koruyucu hekimlik dersleri o anlayış yanında çok yaya kalacak, dini ufukları onların hep bir adım önde olmasını sağlayacaktı. Tabağına, kaşığına, eline, tırnağına dikkat etmesi gereken Müslümanlar, tam ters bir anlayışla ve kayıtsızlıkla bunlardan zaafa düşmeselerdi ihtimal kimilerinin ruh kabalığı ve kiri günlük hayatına çehresine dışına aksettiği gibi onun inceliği temizliği berraklığı da hayatına aksediyordu evet değerli dinleyenler temizlik önemli bir husus müminin temizliğe dikkat etmesi bakın namaz kıldıracak veya kılacak bir insanın iç çamaşırının temizliğinin ölçüsünü vermek için hoca efendinin bir gün şöyle bir ölçüsü var bir ölçüyü duymuştum siz iç çamaşırınızı o kadar temiz tutmalısınız ki O kadar temiz olmalı ki Yani Böyle yıkansa Suyu tertemiz Üzerinde bir leke Olmayacak bir halde Tabi insan Kendi iç çamaşırını sadece kendisi bildiği için o temizliğe çok dikkat etmesi lazım geldiğine inanıyorum, bu bir. İkincisi, üstadımız bu kadar temiz, bu kadar hassas, nurların müellifi böyle temiz, çorabıyla, iç çamaşırıyla, havlusuyla, bastığı yeriyle nurları okuyan, nurlara talebe olmayı kendine şeref bilen insanlar, bekar olsun, talebe olsun, memur olsun, işçi olsun. Her haliyle pırıl pırıl olmalılar değerli dinleyiciler. Temizlik imandandır atasözü haline gelmiş kıymetli bir sözdür. Onun için eski değil, yamalı değil. Bakın bunlar özür değil ama kirli olmak, pis olmak en büyük özür. Tabi bu dıştaki kirler Bir de içteki kirler var Nasıl ki çok kirli olan bir eve Misafir gelmek istemez Veya çok değerli bir misafir Makam mansı itibariyle Bir misafir gelecek olursa hemen evler temizlenir Ortalık düzeltilir Kalpte O evlerin en yücesi ve o kalbe gelecek misafirlerin en önemlisi, en yücesi de Allah Celle Celaluhu. Onun için kalbinizde başka şeylere yer vermeyin. Kalbinize başka şeylerin misafir olmasına fırsat vermeyin. Allah'ın tecelli etmesini istiyorsanız kalpteki isipazı temizlemeye çalışın. Kalbi dağınıklıklardan uzak olmaya çalışın. Gurur adına, kibir adına, yalan, gıybet, iftira, kendini beğenmişlik, amele güvenmek, ucup, harama bakmak, çoğaltabiliriz. Hepsi bunların kalbi kirlendiren, ruhu kirlendiren hususlardır değerli dinleyenler. Onun için Efendimiz Günde 70 defanın üzerinde yüze yakın tövbe ve istiğfar ediyor Yine ya mukalbe el sabit kalbi ala dinik. ey kalpleri evren çeviren Allah'ım benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl buyuruyordu. Biz de kalbimizin kalp ibremizin kaymaması için. Kalbimizin manevi kirlerden uzak olması var ise arındırmamız için günde defaatle kendimizi hesaba çekecek ve o hususlar var ise eğer kalbe sirayet eden o kirlerden kalbimizi tövbe ve istiğfarla gözyaşıyla arındırmaya çalışacağız. Onun için de bir insana yüzüne karşı övmeyin. Çünkü içindeki yılanı uyandırırsınız, akrebi uyandırırsınız diyor üstad. Ve daima Allah'ın razı ve hoşnut olacağı bir hayat yaşamak en büyük idealiniz olsun. Hani alışkanlık olmuş mesela. En ufak bir şeyde Allah razı olsun diyoruz. Bazen adamın her tarafı yamuk bu adama da Allah razı olsun diyoruz. Allah razı olsun demek çok büyük bir dua değerli dinleyiciler. Ama adamın her hali günah içerisindeyse sen ona Allah razı olsun demen sanki biraz yakışıksız kalıyor. Teşekkür ederim de. Ama Allah razı olsun demek büyük bir duadır. Büyük bir ifadedir. Ama adam her haliyle Allah'ın razı ve hoşnut olmadığı işleri yapıyorsa, sen adama Allah razı olsun demek uygun düşer mi? Ama öyle veya böyle her halimizle Allah'ın razı ve hoşnut olduğu, ağzımızdan çıkan kelimelerin cümlesine, kelimesine dikkat ederek, gözümüzün baktığı nazarların anına dikkat ederek öyle ya diyelim ki uygunsuz bir şeye baktınız o anda bir kalp sektesi geldi dünya hayatınız noktalandı düşünebiliyor musunuz? insan öbür alemde diyelim ki çıplak bir manzaraya veya bir bakılmaması gereken bir manzaraya baka baka uyanacak, girilecek. İnsan nasıl ölürse öyle haş olur. Bu noktadan mümin bakışından, duyuşundan, değişinden, attığı her adımdan, yaptığı her icraatından Allah'ın rızasının filtresinden geçirerek yapmalı. Eğer biz Belki bu ifade uygun kaçar mı kaçmaz mı bilmiyorum da Biz tavır ve davranışlarımıza Söz ve hareketlerimize Bakışlarımıza duyuşlarımıza O Allah'ın rızasının filtresini koymalıyız Allah'ın rızası varsa geçmeli Yoksa üstte kalmalı yapmamalıyız Tabi o da Her halimizi Kalbimizi daima Allah'la irtibatlı Tutmaya bağlı Değerli dinleyiciler Hani tut ki edemem sensiz diyor ya tut elimden tut ki edemem sensiz. İşte geçen buraya yakın bir beldeye bir sohbet için bir program için giderken Arabada hepinizin çok dinlediği hatta bazen bir dinleyicimizin de hususiyle özellikle istediği Hüzünlü gurbete dinliyorum ve içimden şöyle bir sus geçti dedim ki Allah'ım Herhalde Hoca Efendi bu hüzünlü gurbeti ülkesinden memleketinden uzak olduğu için değil. Allah'ım senden uzak olduğu için dünya gurbetinde olduğu için ahiret alemine göre dünya hayatı gurbetinde olduğu için o duygu ve düşünceyle yazmıştır diye içimden geçti öyle. Onun için garip ve gurbet kendi memleketinden, anasından, eşinden, çocuğundan uzak düşen değil. Esas garip ve esas gurbet Allah'tan uzak olunduğu zaman ki andır değerli dinleyiciler. Biz ne zaman Allah'ımıza ulaşırsak, kavuşursak, ne zaman Hazreti Muhammed Mustafa'mıza ulaşırsak, ne zaman ebedi mekan olan Cennete kavuşursak bizim gurbetliğimiz o zaman gider. Yoksa biz şu dünyada hakikaten Hoca ifadesiyle hüzünlü gurbetteyiz. Hele bu dünyada bir de Allah'tan uzak, İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak yaşarsak gurbet içinde bir gurbet daha yaşarsın. Onun için Cenab-ı Hak bizleri gurbet içinde bir gurbet içerisinde olmaktan korusun. Ve şu dünya gurbetinden bir an evvel kurtulup Rabbimize kavuşmayı, iman üzere kavuşmayı, iman üzere haşrolmayı ve imanlıların gideceği belde olan cennete dahil olmayı ve Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Orada onun cemaliyle serfiraz olanlardan eylesin diyelim. Bunun burada bu muhabbeti sözü bile insana bir hoşluk veriyor. Onun için bazen siz değerli dinleyiciler isteklerinizde şu programı yapan sohbet eden fakirin de ismini vererek istekte bulunuyorsunuz, bulunuyor musunuz? Ben de kendi iç dünyamda diyorum ki Allah'ım bu insanlar bilseler beni değil dinlemek, değil adıma istek yapmak kulaklarını tıkarlar ama bilmiyorlar, zahire göre hükmü diyorlar. Allah'ım sen şu dinleyenlerimi bana hüsnü gösteren insanları yalancı çıkarma. Ve bütün samimiyetimle ifade ediyorum ki ötede gittiğim zaman kendi amelimin, kendi ibadetimin ...ve kendi iç boşluğumun ne kadar derin olduğunu bilen birisi olarak... ...diyeceğim ki Allah'ım ben ne kadar günahkar olsam bile... ...ne kadar fıskı fücur içerisinde olsam bile... ...senin bu kulların bana böyle bakıyorlardı... ...sen bu kullarını yalancı çıkarma Allah'ım diyeceğim... ...ve inşallah Rabbim sizin bu bakışlarınızı... ...bu zanlarınızı yalancı çıkarmaz... ...diliyor, dileniyorum... Ve sizin bu bakışlarınızı yalancı çıkarmayacak bir hayatı Rabbim bana nasip etmesini Ve cümlemize de başkalarının size bakışını Başkalarının bakışının lafı mı olur Allah Resulü size ümmet olarak nasıl bakıyor Onun da ötesinde Allah siz kullarına nasıl bakıyor Ne olursunuz Allah'ın ve Resulullah'ın size olan bakışını Üstadın size olan bakışını şu zamanda şu asrın hatibinin size olan bakışını ve beklentisini boşa çıkarmayın. Sizden beklediği vazifeleri ihmal etmeyin. O vazifelerde tembellik göstermeyin. Lakayt kalmayın. İhmal etmeyin. Zaman fevdetmeyin. Ne olursunuz. Hani vur kazmayı Ferhat çoğu gitti azı kaldı dediği gibi. İnşallah istikbal İslamın, Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın olacaktır diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. ya Yıldızlı kurbeni lambası yeter. Hüzün yağsa gökte yağmur yerine işte serumu ilikte bine. Öşet vermek. ime gelecek sabah zyaası yeter Gölüm'e geceni rüyası yeter. Nasıl her geceni sabahı varsam ve nasıl her kışın sonu varsa haset perde perde mak fikrini rüyası yete rüyası Aile İlmihali bölümüne Bugünkü Aile İlmihali bölümünde Doğum kontrolü ile ilgili bir bölüm var Doğum kontrolünde kaç görüş vardır diyor İlmihalde İslam'da esas olan doğacak çocuklara mani olmamak Resulullah'ın çokluğuyla iftihar edeceği inançlı bir nesil yetiştirmektir bu bakımdan çok çocuktan kaçınılmamalıdır. Ancak günün şartları çok çocuğun bakımını besleyip büyütmeyi ayrıca da İslam ahlakıyla hayata hazırlayıp Resulullah'ın ümmet olarak iftihar edeceği nesil haline getirmeyi zorlaştırıyor. Aile ciddi sıkıntı içinde kalabiliyor. Böyle durumda kalan ana babalar da bu defa bakabilecekleri, yetiştirebilecekleri kadar çocuk sahibi olmayı tercih ediyor, fazlasından kaçınıyor, korunmak istiyorlar. Ancak fazlasından korunmak nasıl olacak? Manevi sorumluluğa maruz kalmadan bakabileceği kadar çocukla kalmayı nasıl sağlayacaklar? İşte tereddüt ve zorluklar burada meydana geliyor. Konuya baktığımızda görüyoruz ki, Saadet asrından beri uygulana gelen en mahsursuz yahut da en az mahsurlu korunma şekli azil ve daha sonrasında da kılıf olmuş buna alimler fazla itiraz da etmemişler. Çünkü bu yöntemde erkeğin nutfesiyle kadının yumurtası rahim içinde birleşme imkanı bulamamış böylece insan çekirdeğine esas teşkil edecek bir madde alaka oluşmamış bir insan adayının öldürülmesi söz konusu olmamıştır. Erkeğin bu tedbirine mukabil hanımın da rahim ağzını kapatma hakkının olduğu değerli fıkıh kitabı İbni Abidin'de bildirilmiştir. Kadın da rahim ağzını kapatma hakkını kullanabilmektedir. Tarafların alacakları bu tedbirlerde bir sakınca gözükmemektedir. Çünkü bunlarda hamile kalma önlenmekte Böylece bir oluşumu yok etme söz konusu olmamaktadır. Endişe ve yasak şüphesi, rahme düşmüş sipermin, kadın yumurtasıyla buluşmasından sonraki gebelik safhasına aittir. Yani hamile kaldıktan sonrasında söz konusudur. İşte burada şu soru akla geliyor. Acaba doğum kontrol hapları, özellikle spiral, hamile kalmayı mı önlüyor, yoksa hamile kaldıktan sonra oluşan varlığı mı yok ediyor? Bu konudaki seminerlerde ilgili tıp uzmanlarının verdikleri bilgiye bakılırsa doğum kontrolünde kullanılan spiral çoğunlukla hamile kalmayı önlüyor. Tabii ki çoğunlukla böyle olunca dini hüküm de çoğunluğa göre oluyor, spiral kullanmak caiz sayılıyor. Hayrettin Karaman Hoca Efendi hayatımızdaki İslam kitabında bu konuda geniş bilgi verirken, Spiralle ilgili arz ettiğimiz hükmünü de kaydetmektedir. Tatmin edici genişlikteki bilgiyi bu değerli eserde bulmak mümkündür. Burada hamilelikten sonrasında müdahalenin caiz olmayacağı görüşü de ifade edilmektedir. Elbette en sağlam görüş de bu birinci görüştür. Çünkü burada bir oluşumun yok edilmesi şüphesi yoktur. Doğum kontrolünü hamile kaldıktan sonraya da uzatan ikinci görüşü ise... Profesör Dr. Hamdi Dündören, döndüren Aile İlmihali kitabında kaydetmiştir. Buna göre meşru mazereti olanlar bir buçuk ay içinde kontrol yaptırabilirler. Bu ikinci görüşte de mazeretin ciddiliğin nispetinde sorumluluğun hafiflediği, mazeretin hafifliği nispetinde de sorumluluğun ağırlaştığı hatırlatılmaktadır. Bir üçüncü görüş daha vardır. Bu da geçmiş devrin bazı fıkıh alimlerinin o günkü eksik tıp bilgileriyle 4 aylık oluncaya kadar bebek aldırılabilir. Çünkü azaları belirmemiştir şeklindeki görüşleridir. Bu görüşe itiraz edenler bugün çoğunluktadırlar. Bunu bir cinayet olarak da ifade edenler vardır 4 aylık bebeği aldırma meselesini. Çünkü tıbbın gelişmiş cihazları bugün sipermin yumurtayı aşıladığı andan itibaren hayatın ve insan ağzalarının oluşmaya başladığını tespit etmektedir. Dolayısıyla bu kadar erken beleren insan çekirdeğinin, 4 aylık oluncaya kadar alınabileceğini söylemek, geçmişte bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir söz olur denmektedir. Özetle denilebilir ki, hamile kalmayı önleyecek doğum kontrol hapı ve spiral kullanımı ile rahim ağzını kapatma tedbirinde dinen mahsur yoktur, ...tıbbi zararları ayrı bir konu. Hamile kaldıktan sonra ise, ...meşru mazeret ve mecburiyeti olanlar, ...bir buçuk ayı geçmeden müdahale edebilirler. Bunda da mazeret ne kadar ciddi ise, ...sorumluluk da o kadar azalabilir. Hatta denebilir ki, ...doğum kontrolünde vebal, ...ceninle eşit şekilde büyümektedir. Cenin büyüdükçe, ...müdahale vebali de büyümektedir. En mahsursuzu, ...cenin oluşmadan, yani hamile kalmadan tedbir almaktır. Demiş. Bir husus daha var. Onu da arz edip bitireceğim inşallah. Doğum kontrolünü meşru kılan haller nelerdir diyor. Doğum kontrolü ya da çok çocuk sahibi olma konusunda farklı görüşler vardır. Kimileri konuya tasavvufi bakışlarla yorum getirmekte rızkını veren Allah bakımını da kolaylaştırır. Boşuna çok çocuğa engel olmayın demekteler. Kimileri de sade mantık açısından bakmakta bakacağın kadar çocuk sahibi olmaya yönel, ihmal edeceklerinin vebalini yüklenme demekteler. Biz de konuya İslam hukuku ölçülerine sadık kalarak bakmaya gayret edeceğiz. Şöyle ki, İslam ümmetin çoğalmasını istemektedir. Asıl olan Resulullah'a ümmet olacak neslin çoğalmasıdır. Efendimiz, ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim buyurmuştur. İnsanların çokluğuyla değil. Ancak Resulullah'ın çokluğuyla iftihar edeceği ümmet, herhalde iyi yetiştirilmiş vasıflı ümmet olsa gerektir. Öyle olunca, Resulullah'ın iftihar etmeyeceği, edemeyeceği vasıfsız bir nesil, ...bu çoğalma imtiyazına sahip olamaz. Bu bakımdan da... ...yetiştirebileceğiniz kadar çocuk sahibi olun... ...Resulullah'ın iftihar etmeyeceği... ...vasıfsız neslin yetiştiricisi durumuna düşünmeyin... ...sözüne doğru demek mümkündür. Bu sebeple... ...çok çocuk sahibi olamamak için... ...başvurulan tedbirleri ikiye ayırmak gerekmektedir. İki safasıyla incelemekte isabet olsa gerekir. Birincisi... Baştan çocuğun teşekkülüne mani olmak, Çeşitli yöntemlerle oluşumu önlemek, Azil veya kılıf gibi. İkincisi, Rahim'de şekillenmiş ama, Henüz bir buçuk aylık olmamış çocuğu, Kan pıhtısı halindeyken aldırmak. Bu iki durumun ayrılması, Farklarının iyi bilinmesi gerekiyor. Çünkü her ikisinin de hükümleri ayrıdır. Önce baştan teşekküle mani olmaya bakalım. Bunda bir mahsur söz konusu değildir. Sahabe hazretleri, zamanlarında teşekküle mani olabilecek o günkü yöntem olan azli tatbik etmişler Efendimiz de bunlara mani olmamış bu sebeple azil ve benzeri zararsız yöntemlerle rahimde oluşumu önlemek suretiyle tedbir almak caiz ve zararsız yahut da en az zararlısıdır denebilir çünkü baştan teşekküle mani olma konusundaki bu gibi tedbirlerin vebal getirecek tarafı yoktur şekillenmiş bir varlığı imha söz konusu değildir. Esas mesele rahme düştükten sonraki varlığın alınması meselesidir. Bunun da 45 günü geçmeden alınması var, geçtikten sonra alınması var. Mazeretleri bulunanlar 40 45 günü geçmeden gebeliği önlemeye çalışabilirler. Bu konuda değerli bir aile ilmali hazırlamış bulunan Profesör Doktor Handi Döndüren Aile İlmali sayfa 551'de şu özeti vermektedir. Ceninin özellikle 1,5-2 aylık döneminde kan pıhtısı durumundayken düşürülmesi, Hanefilerden Mavera'un Nehir bilginlerine ve bazı Şafiilere göre özür olsun veya olmasın caiz görülmüştür. Ancak Hanefilerde tercih edilen görüşe, Gazali ve İbni Hacer el-Askalani gibi bilginlere göre, bu durumda özürsüz düşürmek caiz değildir. Ancak meşru bir özür bulununca kan pıhtısı durumundaki cenini ilaçla düşürmekte ve onu aldırmakta bir sakınca yoktur. Meşru özrü de i̇bn Abidin şöyle sıralamıştır. Gebelik yüzünden kadının hastalığının artması veya ölüm tehlikesinin bulunması. 2- Çevrenin bozuk olması yüzünden doğacak çocuğun İslami ahlak ve terbiye ile yetiştirme zorluğunun bulunması 3- Yoksulluk ve zaruretin hüküm sürmesi Gebe kadının süt emen bir çocuğunun bulunması Ve gebelik yüzünden süt kesilirse Babanın çocuğa süt anne tutma gücünün olmaması da bir özür sayılmıştır Konuyu özetleyecek olursak Kısaca şöyle diyebiliriz Baştan tedbir alıp da Hiç gebe kalmamak en isabetlisidir Bunda bir varlığı yok etmek söz konusu olmadığından bir tartışma da söz konusu değildir. Hamile kaldığını anladıktan sonraki 45 gün içinde aldırmak da ancak mazereti olanlar için caizdir. Mazereti ise 3 madde halinde okudunuz, dinlediniz. 45 günü geçtikten sonra aldırmak ise ancak ananın ve önceki emen çocuğun hayatı tehlikeye maruz kalması gibi ciddi bir zaruret halinde söz konusu olabilir Soru sahipleri diğer bilgiler için zikri geçen kitaba bakabilirler demiş. Ve bir sohbet programında burada sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin inşallah. Yüzünüzden tebessümü, kalbinizden sevgi ve muhabbeti eksik etmesin. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve Rabbim o dualarınızı, kabul ettiği dualar arasına dahil eylesin diyoruz hepinize Allah'a emanet ediyor bir dua ve şiirden sonra hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim Bismillahirrahmanirrahim Yaslıların ümit ve huzur kaynağı Gariplerin sahibi Çaresizlerin çaresi Yüce Rabbimize Onun ilmi adedince Hamd ve şükür Bütün varlığı Yüzü suyu hürmetine yarattığı Habibine Salatü selam ediyor naçar kalmış kullarına bir perde aralayacağı recasıyla huzuru ilahide el açıp yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme. Şu aciz kullarına gazabına sepkat etmiş o engin rahmetinle ve fazlınla muamele eyle. Bizi dünyevi afet ve rezaletlerden ahiret azabından kalpleri fenala esir düşmüş kötü insanların şerlerinden facir kimselerin komplolarından düzenbazların hile ve tecavüzlerinden bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden siyanet buyur Ey Rabbimiz bildiğimiz ya da bilemediğimiz her türlü dünyevi bela ve musibete karşı bize avfu afiyet ver. İnsi ve cinni şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefsi emmarenin zararlarından bizi koru. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan yahut üzerimizden gelmesi muhtemel tehlikelerden. Ve ayaklarımızın altından tutulup yerle bir edilmekten bizi muhafaza ile Küfür ve dalalete düşmekten başka her hal için sana hamd ederiz ey Rahmanu Rahim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashabı güzinine selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Abdurrahim Karakoç'un bir şiiriyle Büyükler bilir şiiriyle Sizleri baş başa bırakmadan önce Kendisini millete, ülkeye, devletimize hizmete adayanlar Ve milletin malının, devletin malının, ülkenin malının Zerresini israf etmeyen Zerresini halel getirmeyen Zerresini Kendi malından Daha aziz tutan Hazreti Ömerler gibi Ebu Bekirler gibi Bir duygu ve düşünceyle insanların önünde olan Büyükleri kastetmiyoruz Milletin Malından çarçur eden aklına geleni yapan kendi arzu ve isteğiyle israf içerisinde milletin devletin malını tarumar eden insanlara hitap ediyor zannediyorum. Bu açıklamayı çünkü lüzumlu gördüğüm için parantez içerisinde arz etmeyi düşündüm. Büyükler bilir. Yalan, Dolan ile devran sürmeyi, Biz ne bilek beyim, Büyükler bilir. Milletin başına, Çorap örmeyi, Biz ne bilek beyim, Büyükler bilir. Rüşvet vermek, Rüşvet almak, Nasıl şey? Hazineden, Para çalmak nasıl şey Terlemeden Zengin olmak nasıl şey Biz ne bilek Beyim büyükler bilir Erken Palazlanıp erken Ötmeyi Değirmenler kurup Baş öğütmeyi Hele meydan Meydan adam gütmeyi Biz ne bilek Beyim büyükler bilir Anlamayız, kopya nedir, asıl ne? Perde, sahne, solo, koro, fasıl ne? Üç kağıtta erkan nedir, usul ne? Biz ne bilek beyim, büyükler bilir. Viski, vodka çekip keyif çatmayı, Dansöz kucağında stres atmayı, Milleti bölmeyi, vatan satmayı... Biz ne bilek beyin büyükler bilir. Seyrettikçe ana baba filmini, Hissederiz baskısını zulmünü, Lisans üstü maskaralık ilmini, Biz ne bilek beyin büyükler bilir. Adettir gerekmez malumu ilam, Taklide günaydın asıla selam, Ne hınzırlık varsa, Hasılı kelam biz ne bilek beyim büyükler bilir.